Siz hem kadınsınız hem de başarılı. Yani anlatacak çok şeyiniz var. Biz sizi dinlemek başarı öykünüzü tüm ayrıntılarıyla öğrenmek istiyoruz. Çünkü siz hayata inat başarılı oldunuz. Çünkü siz zoru başardınız. Ben Zeynep Heda Yalçın. Her pazartesi siz kadınların başarı öykülerini Başaran Kadınlar programında 92.5 Radyo Bax'ta paylaşıyorum. Sevgili dinleyiciler merhaba, ben Zeynep Eda Yalçın. Başaran Kadınlar Programı'nın bu haftaki konuğu Alev Küner. Alev Hanım, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Konya Altı Şubesi kurucu başkanı. Ee, şu anda da yönetim kurulu üyesi. Alev Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bugün gündemimiz bir hayli yoğun. Evet. Dernekten konuşacağız uzun uzun. Dilerseniz hemen başlayalım. Evet. Ben önce... ...sizin hakkınızda şöyle kısa bir bilgi vereyim... ...siz aslında Asrin İzmir'lisiniz... Evet, ...İzmir'de İzmeli. olmuşsunuz ama 43 yıldır... ...Antalya'da, Antalya'da yaşıyorsunuz... Antalya'da olduk. ...Evet... evet. evet. Ee, ...ve... ...şu ana kadar yaklaşık 30 yılını ...hep sivil toplum örgütlerinde evet. çok aktif olarak... ...çalışma evet. geçti... ...sivil toplum örgütlerinde çalışmadığınız zamanlarda da... ...bireysel olarak bir sürü işin... ...takipçisi olduğunuz, mücadelesini verdiğiniz... ...bunların evet. hepsini konuşacağız... Ee, evet esas mesleğiniz rahat müredisliği evet, evet ama e, onu da konuşacağız yapamadınız maalesef Siz bunu maalesef. E, bir yerde de isabet olmuş aslında çünkü derneklerde çok başarılı işlere imza attınız teşekkür ederiz dağılır. evet e, nasıl başladı bu dernek faaliyetleriniz üniversiteli kadınlar derneğinden önce de vardı sanıyorum evet, değil evet. mi üniversiteli kadınlar derneğinden önce yetiştirme yurdu derneğinde çalıştım 6-7 sene evet ee, orada da çok faal olarak çalıştım. O zamanki grubumuz dernek e, üyeleri e, yetiştirme yurduda her bir e, on, onar tane çocuğun anneliğini üstlendik. Onların manevi annesi olduk ve bir anne çocuğuna ne görevleri varsa hepsini o çocuklar üzerinde tatbik ettik. Gerçekten çok iyi sonuçlar aldık ama maalesef 12 Eylül'den sonra o çocukları kız erkek diye ayırdılar ve Türkiye'nin çeşitli yerlerine dağıttılar kızları. Oğlanlar burada kaldı. O çocuklarla itibatımız kesildi. Aslında ileriye dönüp belki iyi birer meslek sahibiyle yapabilecektik mutlaka, onları. Eğitim hayatlarına da yönlendirebilecektik. Ya aslında evet, evet. geleceklerine evet, maalesef bir Bazen bozukluğu yaşam. Öyle oldu maalesef. Evet. Anlıyoruz. Ee, bugün özellikle üstünde çok fazla konuşacağımız Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği. Evet. Ee, bu dernek hakkında biraz bilgi rica edeceğim ben size. Uluslararası bir dernek olduğunu biliyorum Tabii. ben bunu evet. ama... E... Uluslararası bir dernektir, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği. Ee, i̇lk Amerika'da 1919 yılında. Ee, o dönemde Amerika'da dahi çok az, üniversiteye devam eden çok az kız öğrenci olması dolayısıyla... Kız öğrencileri üniversite eğitimine teşvik etmek, onlara maddi destek vermek amacıyla e, kurulmuş bir dernek, e, International Federation of University Women e, adı altında tüm dünyada beş kıtada, tüm ülkelerde şubeleri var. E, biz e, Avrupa, e, Avrupa'da kurulan federasyona e, üye olduk. Ee, şimdi e, Avrupa Federasyonu üyesiyiz evet. ama tabii AFIO'nun da üyesiyiz. Anladım. Zaman. Federasyon derken her kıtadaki şubelerin birleşmesi, ülkelerin, ülkelerin, evet, ülkelerin e, şubelerinin bir federasyon altında toparlanması. Ee, biz de Türkiye olarak evet. Avrupa Federasyonu'na bağlıyız. Oraya bağlıyız. Evet. Evet, e, Türkiye'deki yapılanması nasıl? mesela merkezi şubeleri. Evet, Türkiye'de de 1949 yılında e, kurulmuş. E, Uzun seneler sadece tek şube olarak devam etmiş. Ondan sonra Ankara Şubesi kurulmuş. İlk İstanbul'da? İlk İstanbul İstanbul'da. tabii ki. Onun içinde de genel merkezimiz İstanbul'dadır bizim. Ve en son dört sene önceki genel başkanımızın felsefesi doğrultusunda... ...şubelerimiz şiddetle arttı çok çabuk, yani dört yıl içinde. 22'ye, 14'ten 22'ye çıktı. Keşke her ilde şubemiz olsa çok önemli önemli işlevleri olan bir dernek çünkü evet. Ee, i̇nşallah ümidimiz ileriki senelerde diğer illerde de açılır. Mutlaka açılır. Şimdi Antalya'da bir merkez var, bir de Konya'ta şubesi var. Evet. Değil merkez değil hayır. Şey, Antalya'da iki şubesi Antalya'da var. Antalya'da iki şube evet. var. Pardon merkezi, merkez. İstanbul merkez İstanbul Antalya'da İstanbul'da. Antalya'da iki şube var. Siz Konya'ta şube var. Başka. Evet. Şubesinin kurucusu. Ben Antalya şubesinin e, 1988 yılında kurulmuştu. Ee, Rahmetli e, Dr. Selim Koçüstütak tarafından. Ben üçüncü ayında oraya üye olmuştum. Ee, ve üçüncü ayın sonunda yapılan genel kurulda da yönetime girdim ve ilk olarak da sekreterlik görevini aldım. Ee, öyle başladım. Ondan sonra üç, üç buçuk sene ölümüne kadar başkanımızın sekreterlik. Ondan sonra da başkanlık görevini üstlendim. Dört yıl orada başkanlık yaptım ama başkanlıktan sonra da e, bütün... E, çalışma e, senelerimde her zaman e, özellikle Burs Komisyonu'nda görev almışızdır almışımdır. E, çünkü çok en önemli şeyimiz e, amacımız bizim e, üniversitede kızların okuması için onlara destek vermek. E, ondan sonra e, işte 1900, 2006 yılında işte, e, o zamanki genel başkanımız Sayın Birten Gökay e, benden Antalya'da bir ikinci şube açmaması e, açmama istedi. Bu e, ben de tabii gözlemliyorum buradaki çalışmalarımızı. Antalya çok şiddetle göç alan bir il. Evet, evet yani de de gece kondu bölgeleri çok geniş bir alan tutuyor. Oradaki kadınlarımızın bizim desteklemeleri çok ihtiyaçları var. Bunu biliyorum. Sevinerek kabul ettim bu öneriyi ve kurduk arkadaşlarımla beraber. Dört senede de çok büyük işler yaptığımızı düşünüyorum gerçekten. Konuşacağız bunu onları. Duyuyorum. Evet, evet. haklısınız gururlanmakta. Şimdi <gülüyor> evet. yani hepsini konuşacağız. Şimdi siz Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesini evet. bitirdiniz ama evet. mesleğinizi hiç yapmadınız evet. ve evet. E, e, hem onu niye yapmadınız ve evet. sonra bu e, faaliyetlere nasıl girdiniz? Biraz Hı -hı. oradan tamam. alalım. Ben e, o, üniversiteyi bitirmeden önce evlendim e, ve üst üste iki tane bebeğim oldu. Ee, İzmir'den e, kayınpederin vefatı dolayısıyla e, eşim buradaki işe, e, kayınpederin işine e, gelmek zorunda kalınca e, ailemden ayrılıp buraya geldim. E, o dönemde de Antalya'da çocuklarıma emanet edebileceğim e, eğitimli e, bir e, bakıcı bulan, bulunamayacağı için e, kıyamadım çocuklarıma. E, onların her şeylerini ben üstlendim. O nedenle çalışma hayatına başlayamadım. Ama e, tabii bu benim için gerçekten bir eksiklik. Bunu her zaman bu eksikliği duyu duyuyorum. E, bir e, tanıştığım e, ma madem mühendisi e, bir genç o zaman e, bana demişti ki neden mesleğinizi yapmıyorsunuz? Niçin çalışmıyorsunuz? Dedim ki ya benim işte çocuklarım var onları bırakamıyorum falan. Bana dedi ki Alev Hanım bu ülke sizin için çok büyük paralar dökerek sizi üniversite sona kadar... Ee, okuttu. Sizin üstünüzde burada yaşayan, ülkede Türkiye'de yaşayan bütün insanların hakkı var. Siz bu hakkı ödemek zorundasınız. Evet. Bu yapmaya hakkınız yok dedi bana. Gerçekten öyle düşünmemiştim o zamana kadar. O kadar yüreğim sızladı ki ben ülkeme gel, borcumu ödeyemediğim için. Onun ne yapabilirimi düşündüğüm uzun sayılar. Sonra çocuklarım ilkokula başlayınca, ilkokula hatta bitirdiler. Bir şeyler yapmam gerekir diye düşünürken işte bu yetiştirme yurdu çocuklara e, ailelerinden kopmuş olan o çocuklara hiç olmazsa e, destek olabilirim diye düşünüp yetiştirme yurdu derneğine kaydoldum. E, onun dışında ben e, şahsi olarak da bana e, bildirilen veya gördüğüm desteğe, yardıma ihtiyacı olan herkese insan veya hayvan hiç fark etmez. Herkesin yardıma koşmak arzusundayım ve elinden geldiği kadar da yapmaya çalışıyorum. Evet yapınız böyle. Zaten evet. bu, bu yapıdaki insanlar bu tarz faaliyetler daha başarılı oluyor ve gönüllü evet. giriyor? Yani yoksa zorlamayla işte birkaç ay heves aşamasında evet, doğru, kalıp. Evet. etmek e, lazım. Evet. evet. E, şimdi ben biliyorum ki bu hani dernek dışında da işte e, siz de söylediğiniz Evet. Bir, Derneğe bağlı olmadığınız zamanlarda da bir takım şeyler evet. yaptınız ama bu biraz daha zordur herhalde değil mi? Yani bir dernek. Evet, ben öyle bir şey yaşadım. Dernek üyeliğinden ayrıldığım bir kısa dönemde bana bir çocuğu şey anlattılar. Dediler ki Güneydoğu göçmeni bir ailenin çocuğu, erkek çocuğu, 12 yaşlarında falan da o zaman kulakları duymadığı için konuşamıyordu. E, simit sattırıyorlarmış ailesi ama çocuk devamlı okulun önünde e, ilkokulun önünde satıyormuş simit dediler ki bu çocuk çok okumak istiyor ama aile işte bunu okutma fırsatı bulamadı veya nereye göndereceğini bilemedi ben e, çocuk için gittim milli eğitim müdürlüğünün koridorlarında günlerce koşturdum oraya başvurdum buraya başvurdum asla kabul etmediler dediler ki hem yaşı büyümüş hem engelli olduğu için alamayız dediler Sonra bir hukukçu arkadaşım bana dedi ki sen dedi işte kanunun bilmem hangi maddesine göre okulların bu engelli çocukları alma mecburiyeti var dediler. Bu kanun maddesini hatırlat mutlaka alacaklardır dediler. Gerçekten gittim dedi ki müdür bey bunu almak zorundasın dedi böyle bir madde var siz bu engelli çocuğu almak Yasal zorundasın. yükümlülüğünüz bulundu. Evet yasal yükümlülüğünüz var. Gerçekten aldılar çocuğu meslek lisesine. ...aldılar... ...ve... Ee, ...şeyi bitirdi, ortaokulu bitirdi... ...işte meslek lisesinde... E, ...tam konuşmasını... ...yani bizler gibi konuşamadığı için... ...o kadar kısa zamanda... ...yani bir bebek gibi yeniden başladı öğrenmeye çünkü... Ee, ...biraz zorlandı lise kısmında... ...sonra e, gittim sınıf öğretmeniyle konuştum... ...dedim ki bana yardım edin... ...bu çocuğun hayatını kurtarmak zorunda... ...yeniden sokaklara bırakmayalım... Yardımcı oldu öğretmeni de. Ee, onu e, takıl bölümüne yansırdık e, meslek lisesini. E, bu sene bitiriyor e, e, okulunu ve başarıyla devam ediyor Ne kadar güzel. Sene. E, ben işte bir hayatı kurtarmaya, ülkemize bir vatandaş kazandırmanın gururunu şu anda yaşıyorum çok gerçekten. Çok haklı bir gurur. Evet. Ama çok zorlandım. Demek ki bir sivil toplum kuruluşuna üye olmazsanız, bir resmi sıfatınız olmazsa Devlet daireleri maalesef size vatandaş olarak bu şansı fazla tanımıyorlar. Ee, onun için... E, bir dernek çok, çok ya da işte örgütlü olarak bir yerlerde... Tabii bir, örgütlü olmak çok önemli, çok önemli. gerçekten. Çok evet. önemli doğru söylüyorsunuz evet. onu ama e, hırsınızı azminize saygı duymamak e, <gülüyor> mümkün değil. değil. Evet. Çok güzel bir şey başarmışsınız aslında. E, Alev Hanım şimdi küçük bir müzik arası verelim sonra e, dernek faaliyetleriyle devam edeceğiz. 92.5 Eski yazlar dalgalarda anılarımı korur Bildiğim aşk kelimeleri hep eksik kalır Eski yazlar dalgalarda anılarımı korur Söyletirmiş şarkılardan seni Hep de gönlüme sormalıymış Anlayamadığım seni Kelimeleri Hep eksik kalır Hep birimler Söyletirmiş Şarkılarda Seni Hep de gönlüme Sormalıymış anlayamadım Şiiri Evet Alev Hanım, şimdi Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya'da iki şubesi var dedik. Evet. Tekrar hatırlatayım ben <gülüyor> dinleyicilerimize. Siz Konya 6 Şubesi kurucu başkanısınız. Evet. Şu an yönetim kurulu üyesisiniz. Biraz bu derneğin yapılanmasından, organlarından evet. başlayalım. Daha sonra faaliyetlerinizle devam edelim. Tabii. Ee, yönetim kurulu ve denetleme kurulu olmak üzere organları... Derneği, derneğimizin Mevcut yönetim kurulunda başkan ve 6 e, üye olmak üzere 7 kişiden oluşuyor ve 6 da yedeklerimiz var. Evet. E, denetleme kurulda 3 e, asil 3 yedek olmak üzere e, programlanmış durumda. Ee, onun dışında komisyonlarımız var. Bu ee, faaliyetlerinizi komisyonlar evet, e, aracılığıyla, aracılığıyla yürütüyorsunuz. Evet, yani evet. çeşitli başlıklar evet, altında komisyon evet, çalışmalarıyla evet, yapıyorsunuz. Evet. Ee, hangi komisyonlarınız var? Çok. Ee, i̇şte bu En önemlisi bizim tabi ki amacımıza yönelik olarak burs komisyonumuz. Evet. Ee, burs komisyonumuz e, yıllık burs vereceğimiz öğrencileri, başvuruları değerlendiriyor. Ee, öğrencileri seçiyor, öğrenilecek olan öğrencileri, ee, burs bağışları e, temin etmek üzere çalışmalar yapıyor ee, ve öğrencilerin e, yıllık e, çalışma programını e, biraz sonra anlatırız bizim Tabii. burs, e, burs öğrencilerimizle e, yaptığımız çalışmaları. E, bu şekilde komisyon e, senede, sene başında çok yoğun çalışır ama sene içinde de öğrencilerle olan ilişkileri devam ettirir işte sosyal projelerle ilgili çalışan komisyonumuz var hukuk komisyonu sanat komisyonu gibi eğitim komisyonu, eğitim komisyonu, gibi. komisyonu gibi komisyonlarımız var evet. şimdi evet tabi bu e, uluslararası bir dernek dedi. ve derneğin evet. asıl kurulma amacı e, kız Kıber, öğrencilerin üniversite üniversitede için. okuyabilmeleri evet. için onlara burs Destekten. sağlamak evet. e, sizin de ee, bu faaliyetiniz tabii aralıksız olarak tabii, devam, devam ediyor. ediyor. Evet. Ee, nasıl belirleniyor? Neler yapılıyor bu burs faaliyeti içerisinde üniversite evet, öğrencileri için? Işte bir başvuru formlarımız var. Ee, öğrenciler bize başvurup formları doldururlar. Ee, orada tabii öğrencilik aile yapısı gelir düzeyi işte o konuda sorular var. O soruları değerlendirerek hangi çocuğun daha çok ihtiyacı varsa burs komisyonu tespit ediyor ve biz. Bütçemize göre e, sayıyı belirliyoruz. Mesela örneğin bu yıl 25 öğrenciye burs verebildik. Konyaaltı evet, şubesi, şubesi olarak. şubesi olarak. Ama eğer e, birebir burs vermek isteyen dostlarımız olursa, o zaman tabi bizim derdendiğim bütçesinden daha az para çıkıyor. Tabi. Çünkü para kazanmak da derdiler için çok, çok zor, zor gerçekten. Evet, işin en önemli ve evet, meslek. Evet. Kalpte... Ama eğer yani yardım yapmak isteyen dostlarımız varsa gerçekten en büyük yardım eğitime yapılan yardımdır. E, ileriye dönük e, ülkemizin geleceği için Hadi. öğrencilerimizin üniversite eğitimi alması şart. Evet, kız öğrencim. Evet ya yani bu konuda yardım yaparlarsa en büyük sevap diye düşünüyorum doğru ve desteklerini bekliyoruz tabi Evet biz e, burs verdiğimiz öğrencilere e, ilk defa yani bütün şubeler içinde biz bir e, şey getirdik yenilik getirdik e, burs verdiğimiz öğrencileri Akdeniz Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerden seçiyoruz kız öğrencilerden sadece kız öğrencilere veriyoruz Evet ve burs bağladığımız öğrencileri şartlı bağlıyoruz. Bunu kendilerine de söylüyoruz. Diyoruz ki biz size bu bursu veriyoruz ama bunun karşılığında sizden de kendinizden küçük ilköğretim öğrencili yoksul öğrencilere kendi branşlarınızı ders vereceksiniz. Çok Ücretsiz. hoş bir şey aslında bu. Evet, evet. Ee... Ücretsiz ders veriyorlar. <gülüyor> Bizim bulunduğumuz Mahallede Cumhuriyet İlköğretim Okulu var. Müdür Bey ile de ortaklığını çalışıyoruz. Her yılın başında öğrencilerimiz, müdür bey, burs komisyonumuz birlikte program yapıyorlar, yıllık program yapıyorlar. Müdür okulun müdürü ihtiyacı olan yani ders alamayacak, kursa gidemeyecek durumda olan öğrencilerin isimlerini tespit ediyor. Öğrenci, bizim öğrencilerimiz de, bursiyerlerimiz de yıllık ders programına göre boş saatlerini veriyorlar bize. Ee, ona göre bir program yapıyoruz ve e, yoksul öğrencilere burs veriyorlar yıl süresi Çok Ders güzel deniyorlar. bir Ders. köprü kurmuşunuz aslında. Evet, bir yandan tabii. ihtiyacı tabii. olan ilk öğrencileri, bir yandan ihtiyacı evet. olan üniversitede okuyan kızlar. Evet. Ee, bu arada onlar da, da birbirleriyle yardımlaşıyorlar. Yani onlar da sosyal sorumluluk evet. bilincini artırmak evet. amacıyla zaten. Çok, çok bu. Yani güzel bir proje. Türkiye. Türkiye'de Üniversiteli Kadınlar Derneği olarak Türkiye'de ilk değil, biz, biz Konya'da evet, şubet olarak başlar. Evet. Örnek olacaktır bunlar diğer şubelerinize. İnşallah. İnşallah. Zaten Zaten ama laka. bizim bunda tabii bir avantajımız bir eğitim merkezimizin, toplum eğitim merkezimizin olması. Evet yani oraya şimdi. Olması. Evet şimdi. Evet. Yani bu konuda şanslısınız aslında. Evet. Ee, bir sürü dernek işte proje aşamasında kalır. Evet. Yer sorunu yaşar sizin. Ee, yer bina sorununuz yok. Evet, bu konuda yok. E, çok şanslı Evet. Şurbelerden <gülüyor> doğru şurbelerden ee, Bu toplum merkezinden biraz bahsedelim evet. Yani bu binadan biraz bahsedelim evet. lütfen. Ee, Muratpaşa Mahallesi'nde Binamız evet. ee, Muratpaşa Mahallesi çok güç alan bir mahalle ee, Eğitim seviyesi çok düşük Gelir seviyesi çok düşük olan Ailelerden Oluşan bir mahalle ee, O yüzden bizden destek bekleyen Çok insan var orada ee, Binamız da o mahallede olduğu için e, amacına daha çabuk ulaştı. Yani Zor. o bakımdan e, şanslıyız dediğinize göre. Doğru. Evet. Siz bütün o komisyonlarınızın faaliyetlerini bu binada, bu binada yapabiliyorsunuz. Yapabiliyoruz tabii. Kadınlara eğitim programları düzenliyoruz orada. Şimdi şeye Hı -hı. geleceğim. Evet yani Asya amacınız tabi üniversitede bir daha evet. tekrar görüyorum. Üniversitede okuyan kız öğrencilere burs sağlamak. Ama almak, bunun evet. dışında sizin... ...kadınlara, çocuklara... Evet. ...yönelik programlarınız eğitim var... ...eğitim programlarınız abi. var... ...hatta biraz sonra bahsedeceğiz... ...erkeklere yönelik programımız evet, var... var. <gülüyor> İleriye dönük e, olarak, ...projeniz evet. var böyle bir şey ...evet şimdi... E, ...kadın eğitim programlarından... ...biraz bahsedelim dernek evet. olarak... E, ...koordineli çalıştığınız... Kuyumlar ...yerlerde var... Tabii tabii Burada. ...ve neler yapıyorsunuz? Evet. E, bizim e, amaçlarımızdan... ...bir tanesi de... Üyeleri, üniversite mezunu kadınlardan oluşan bir dernek olarak almış olduğumuz bilgi birikimini eğitim almamış olan, eğitimden yoksun kalmış kadınlarımıza aktararak onların bilgi seviyelerini ve statülerini yükseltmek, evet. onları kendi ayakları üzerinde durabilecek duruma getirmek amacımız bu. Bu merkezde de bu amaçla çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaları yaparken de Milli Eğitim Müdürlüğümüzden ve Halk Azize Kahraman Halk Eğitim Müdürlüğümüzden çok büyük destek alıyoruz. Ben burada her zaman onlara teşekkür ediyorum. Bir kere daha teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Sağolsunlar. Burada yıllık program yapıyoruz. Biz bir bilinçlendirme konferansları düzenliyoruz. Kendi içimizde üyelerimizin katıldığı, yani üyelerimizin bilgilendirme hmm, konferansı katıldığı şey, evet. yani, hukukçu doğru. üyelerimiz doktor üyelerimiz e, sosyal hizmet uzmanı üyelerimiz kadınlara yönelik bilinçlendirme e, konferansları yapıyoruz merkezimizde evet. ama bunun dışında e, halk eğitim merkeziyle işbirliği yaparak öğretmenleri, eğitmenleri halk eğitim merkezi veriyor e, biz e, belli konularda onlara el beceri kursları e, ve meslek edindirme kursları açıyoruz yani ya kursu, takı tasarım kursu, işte geçen yıl mesela aşçılık kursu açtık. Ne kadar güzel. yani hem evet. öğreneceği hem de isterse tabii, bunu ekonomik olarak eee getiri sağlayabilecek. Evet, bu kurslar, kurslar sonunda tabii ki şey alıyor, sertifika alıyorlar. Sertifika mesela tabii. bilgisayar sınıfımız var. Bilgisayar kursu düzenliyoruz. Bilgisayar kursu. Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibatlı olduğunuz için Milli Eğitim Müdürlüğü. Tabii sertifikalar Milli Eğitim sertifika sertifika Müdüründen, tabii ki Halk Eğitim Merkezi'nden ve Milli Eğitim Müdürlüğünden geliyor. Ee, bu şekilde eğitim programları, okuma yazma kursları açıyoruz. Sayın Valimizin e, şeyle e, başkanlığına desteğiyle, e, tüm sivil toplum kuruluşları destek oluyor. Biz de kendi e, şeye göre e, yapabildiğimiz kadar kadınlarımıza okuma yazma kursları açıyoruz. Bu kadınları nasıl belirliyorsunuz? Mahalle çalışması mı yapıyorsunuz yoksa kadınlar e, sizi gelip buluyor mu? Hani, e, hem binanız var bir şans, hem evet. binanızın olduğu e, mahalle içinde. Evet. O bir şans. Şimdi biz mahalle çalışması yaparak da kadınları davet ediyoruz. E, biz onları ka ön kayıt alıyoruz. Evet. E, Halk Eğitim Merkezine de başvuranlar tabii ki çok oluyor. E, bir kurs açabilmek için en az 12 kursiyer olması lazım. Eğer biz 12 kursiyeri dolduramazsak halk eğitim merkezi kendisine başvura, kursiyerlerden tamamlıyor ve bizim derneğimizde istediğimiz kursları açma şansımız oluyor. Yani Kursiyerin işte, kendi binanızda toktora hendiketinde evet. veriliyor. Evet, evet. Dolayısıyla bu e, binada Muratpaşa mahallesinde Murat yani Paşa, çok fazla evet. zorluk çekmeden oradaki kadınlar tabii, tabii. E, size ulaşabiliyorlar tabii. zaten artık o hale geldi ki bizim mahallemizdeki kadınlar sadece kurslara değil gelip sohbet etmeye çay içmeye de e, ne şey kadar geliyorlar ne kadar güzel ne kadar güzel ayrıca bizim tabii kadınlara çok önemli başka ben çok önemsiyorum çünkü çok ihtiyaçları var buna bir doktor üyemiz e, yönetim kurulumuzda da aynı zamanda görevli kendisi e, kendi arzusuyla e, özellikle cumartesi günleri ...mahallemizdeki kadınlar... ...kursiyerlerden de katılabilen oluyor... ...yani arzu eden, kim arzu ederse geliyor... Ee, ...orada bir iki saat kadar... ...sohbet toplantısı şeklinde... ...bir terapi toplantısı yapıyor... Hı. ...yani bu, bu bir terapi bence... Doğru. ...çünkü gelen kadınlar... işte ...çay kahve içiyor, içiliyor... ...ben de katılıyorum çoğuna... Ee, ...ve çeşitli konu... ...ailesiyle ilgili sorunlar olabilir... ...sağlıkla ilgili sorunlar olabilir... ...çocuğuyla ilgili, Çocuğuyla ilgili sorunlar olabilir... Herkes orada sorununu ortaya koyuyor. O konuda tartışma yapılıyor. Bazı kadınlarımıza hukuksal destek vermek gerekiyorsa veriyoruz. Evet. Psikolojik destek vermek gerekiyorsa veriyoruz. Sosyal hizmet uzmanlarımız o konularda. Her konuda onlara destek veriyoruz. Sağlık konusu olsa eğer doktor üyemiz, hastanede, arkadaşlarıyla, özel arkadaş, doktor arkadaşları vasıtası her türlü sağlık sorunlarına da hiç ücret almadan karşılık veriyoruz. Bir hanım hiç unutmuyorum demişti ki, yani ben bu, bu sıkıntılarımı ailemde yaşadığım bu sıkıntılarımı kimseyle paylaşamıyorum. Komşuma söylesem belki ilgilecek başkasına aktaracak aile istedim diye. Doğru. Ama burada her şeyi rahatça ortaya koyabiliyorum. Ne kadar ve rahatlayarak gidiyorum kadar demişti. Önemli. Evet. Ve tabi çok yönlü de düşündüğünüz için e, hiç, hiçbir sorun ya da soru cevapsız kalmıyor. kalmıyor. Evet, evet. Çok evet, önemli bir evet. şey bu. Hiçbir yani. ayağı eksik kalmıyor. Tabii çünkü üye e, şeyimiz de e, üye e, Potansiyelimizle bu buna uygun. Yani çeşitli mesleklerden üyelerimiz olduğu için Doğru. her soruya cevap bulabiliyoruz. Evet, ee, güzel bir yapılanma var evet, evet. Soru, bu Hı -hı. dernek için. Şimdi çocuklarla ilgili çalışmalarınıza geleceğim ben ama yine bir kısa bir müzik arası Tabii verelim ondan sonra evet. devam edelim. Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar, kalbimde sevgin oldukça, zenginlik, mal, mülk, para, neye As I Burslarla ilgili çalışmalarınıza geçmeden önce e, aklıma bir şey geldi benim. Şimdi üniversitede okuyan kız öğrencilerine verdiğiniz bursları Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine, evet. yani bu şehirdeki öğrencilere veriyorsunuz. Bu bursları e, öğrenciler nasıl gelip alıyor? Banka hesaplarına mı yatırılıyor e, ya da derneğinize mi geliyorlar? Ne şekilde oluyor bu? Biz daha önceki yıllardan edindiğimiz tecrübeden gördüğümüz kadarıyla çocuklar banka hesabından parayı aldıkları zaman dernekle hiç ilişkiye girmiyorlar. Paralarını alıyorlar, derneğe hiçbir daha uğramıyorlar. Bu çok rahatsız edici bir şey. Yani her şeyden evvel onların... Bir, yani teşekkür etmek değil ama teşekkür beklemek değil yani burada söylemek istedim ama bir şükran, bir teşekkür et. Manevi et, eksik kalıyor. Kalıyor Şimdi, Yani Doğru. bir irtibat kuramıyoruz Doğru. çocuklarla. Ve bizim sanki böyle boş kuyuya atılan bir para gibi geliyordu bize. Şimdi ellere veriyoruz parayı. Yani her ayın ikinci cumartesi. Derneğimizde kahvaltı düzenliyoruz. Üyelerimiz de geliyorlar. Her e, e, ay iki üyemiz sahipleniyor bu organizasyonu. E, ve öğrencilerimiz de geliyor. Üyelerimiz, öğrencilerimiz e, birlikte kahvaltı yapıyoruz. E, bu kahvaltılarda da sohbetler genellikle... E, ba bazı konular seçerek gençlerimizi ilgilendiren özellikle konular seçerek o konularda da e, uzmanlar eğer olursa değilse derneğimizin üyelerinden bu konuda uzman kişiler e, bir konuşma yapıp arkasından tartışmaya geçiyoruz hem kahvaltı yapıyoruz hem belli konuları tartışarak geçiyoruz paralarını da alıyorlar gidiyorlar yani, bu şekilde bir, şöyle, evet iliş, tabii, yani onların zaten sadece para vermek değil bizim tabii. amacımız onların çeşitli sorunlarına da çare bulmak. Sağlık sorunu olabilir, şey, psikolojik sorun olabilir, aile sorunu olabilir. Hı hı. Onlara da çözümler buluyoruz ve onlara bir anne şefkatiyle yaklaşıyoruz. Gerçekten evet. anne-kız evet. ilişkisi içindeyiz. Ne kadar güzel. Evet. Şimdi tabii işin parasal kısmı çok önemli bir kısmı ama bu yaptığınız organizasyon, kahvaltı veya evet. işte sohbet programları da tabii büyük bir ihtiyacı karşılıyor sonuçta öğrencilerin. Evet, paraya ihtiyaçları var ama onun dışında bir sürü sorunları var. Tabii ki. Ee, hele bir de ben mesela hep yaşadığım şehirde okudum bütün okullarımı ama yabancı bir şehirde olmak, orada Çok konaklamak, zor. barınmak bile ciddi Çok bir zor. sorun Tabii aslında. Ki. Değil mi? Evet. Yurtta yer bulanabiliyor evet. ya da işte evet. e, istedikleri Bütçe uygun ev bulunamayabiliyor... Evet, ...bu sorunları bile aslında sizlerle rahatça tabii, tabii. konuşabiliyorlar... Bir, ...bir öğrencimizin bu şekilde bir sorunu oldu bu sene... Ee, ...arkadaşlarıyla beraber kaldığı evde... ...bir arkadaşları anlaşmazlığa düşmüştü... ...işte ayrılmıştı... ...ortada kaldı çocuk... ...bir doktor dostumuzun annesi... ...yalnız yaşayan annesi... ...can yoldaşı ihtiyacındaymış... ...o da bize birisini bulur musunuz... diye öğrenci demişti zaten kalır mısın dedik yaşlı bir bayanla ay severek kalırım dedi onu oraya yerleştirdik ne i̇şte o kadar güzel oldu ki çok mutlu o da çok mutlu bir yaşlı dedi, kültürlü bir hanımda. ondan çok şeyler öğreniyorum dedi tabii. hanım da ben böyle bir cici kızla beraber yaşamaktan çok mutluyum dedi işte bu da bir çözüm sonuçta tabii tabi ki. tabii evet. önemli bir çözüm evet. yani evet, evet. Evet, şimdi e, çocuklarla ilgili e, çalışmalarınıza evet. gelelim. Yine bu toplum merkezinde çocuklarla ilgili Hı -hı. E, hem okul döneminde hem yazın e, evet, çeşitli yaz çalışmalar evet. yapıyorsunuz. E, bir de okul öncesi sınıfınız var değil var, mi? Var, var. Evet, evet. E, oradan başlayalım tamam. biraz. Bu evet. çünkü okul öncesi eğitim çok önemli. Çok, çok önemli. Çok evet. önemli Gerçekten, kısmı. evet. Evet. Biz bu binayı, mahalleye zaten mahalleyi ben çok eskiden tanıyorum da geldiğimiz zaman işte taşınma safhasında falan baktım sokakta oynuyor çocuklar, 5-6 yaşındaki çocuklar hepsi sokakta, trafik yoğun, işte gelen giden hem tehlike var çeşitli tehlikeler altında oynuyorlar. Tabii. Bir odamız vardı çatı katında, küçük bir oda ama 15 çocuk alıyor. Dedim ki burayı da okul öncesi sınıf için tepkiş edelim milliyeti müdürümüzden de bir öğretmen istiyor. bu çocukları sokaktan toplayalım hiç olmazsa e, milliyeti müdürümüz sağ olsun aslında 25 öğrenci olması gerekiyor bir öğretmen verilmesi için fakat dedi ki sizin bu çabalarınıza ben çok büyük saygı duyuyorum dedi Alev Hanım dedi ben size 15 öğrenci için dedi, dedi. öğretmen vereceğim dedi. sağ olsun verdi 3. senemiz bu sene yani 45. çocuğumuz 45, Aa, 45 çocuk, 45 çocuk çocuğu, okutmuş bu. oldu Onların okul öncesi sınıfımız yukarıda eğitim görüyor yıl süresince. Onların da yoksul kayıp parası falan almıyoruz, hiçbir ücret almıyoruz onlardan. Ancak dergi parasını ödeyemeyecek olan çocuklar varsa onlara da yine biz dergi, şey, dernek olarak karşılıyoruz. karşılıyoruz. İşte şey kahvaltı şeyini getiremeyecek çocukların onları biz karşılıyoruz. Böylece de hem çocuklarımızın eğitim öncesi bu çok önemli eğitimden faydalanmasını sağlıyoruz. Hem de sokaklardan onları Tabii. kurtarmış oluyoruz. Ben çok mutluyum. Milli Eğitim Müdürüme buradan tekrar teşekkür ederim. Evet, biz de teşekkür evet. edelim. Böyle bir işte... Ee, size kolaylık sağladığı evet, için. Evet, gerçekten. Ee, bu, tam gün mü bu e, okul öncesi? Yarım gün. Yarım, yarım gün ama bu önümüzdeki sene Milliyetin Müdürümüzle de konuştuk. Ee, hem sabahçı hem öğlenci iki grup yapacağız. Hmm. O zaman on beş, on beş, Daha evet. faydalı, daha evet. geniş kapsamlık evet. yararlanılabilecek buradan. Peki. Yaz okulup projeniz var evet. değil mi bu, bu konuda? Şimdi tabii evet. bizim esas Türkiye'deki amacımız kadın eğitimi evet. ama biz ilgili senelerdir yaptığımız çalışmalardan çıkardığımız sonuca göre. Bir, bir, sadece ailede sadece kadını ele almak yetmiyor. Aileyi bütün olarak ele almak evet. lazım aslında. Ve tabii kadın için çocuğunun sorunu hayli olmadan kendisiyle evet. ilgilenmesi, evin dışına çıkması bile evet. söz konusu tabii ki, değil. Tabii ki. Ee, onun için e, bu, bu merkezi açt, açtığımız sene, e, işte e, yıl bitti, e, yaz tatili geldi, kadın programları bitti. Bina boş kalacak baktık. Dedik yani biz neden bina boş kalsın? Mahallemizde çocuklar sokakta oynayacaklarına biz dedik okul, e, şey, yaz okulu açalım. Yaz okulu için Milliyetin Müdürlüğümüze yine Halkettin Merkezi Müdürlüğü'nü götürdük projemizi. Onlar da severek e, destek veririz dediler. E, bir ilan astık, pano astık. İlk sene 110-120 çocuk falan başvurdu. O bayağı. Ha. Çok evet. Neydi? İşte Halkettin Merkezi öğretmenleri tayin ediyor resim müzik İngilizce halk oyunları işte şey Türk Türk Hava Kurumu desteğiyle maket uçak kursu ne kadar ilginç evet evet, evet. çok hoşları ee, gördüğünüz şey. akşama kadar sabahtan akşama kadar cıvır cıvır şeyin içi arı Bina kovanı gibi şey. çalışıyor binanın içi hiç sokakta çocuk göremezsiniz yazın bizim o mahallede. Hiç çocuk kalmıyor. Herkes bizim da, oraya da, geliyor. Da, gerçekten tebrik evet, ediyoruz evet, ama e, ilk sene e, 80 tane e, çocuğumuz biz çünkü ne hangi kurslara yazılacaksınız diye onlardan şey alıyoruz e, e, yazı alıyoruz Hangilerine katılmak istiyorsunuz diye 80 öğrenci çocuk. Basketbol kursu istediler. Hmm. Ben de Muratpaşa Belediyesi'nin yaz yaz okulu olarak basketbol kursu açtığını ve bütün mahallelerden e, otobüsle çocukları topladığını biliyorum. Dedim ücretsiz ki, mi? Ücretsiz evet. E, Muratpaşa Belediyesine başvurduk. Dedik ki bizim mahallemizden de 80 tane çocuğumuz var. Bunları da alır mısınız? Önce alırız dediler. Ama son anda biz çocukların kayıtlarını yaptık. Son anda dediler ki biz otobüsümüz yok. Biz size o servis yapamayız. Siz servisi temin ederseniz çocukları alırız. Biz zaten bütçesi belli olan bir dernek izleyen bir otobüs kiralamak kolay bir şey değil. İyi, Ama Murat Paşa'nın bu imkanı var aslında. Tabi o çocukları o sene maalesef son dakikada açamadık dedik çok üzüldüler. Çok. Ve bu çocuklara böyle bir şey yapmamak lazım. Verilen sözün yerine getirilmesi tabii, lazım. Tabii. Geçen yıl Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduk. Büyükşehir Belediyesi de aynı bahaneyle yine reddetti. Ben iki belediyesinin iz... olmadı. olmadı. Evet ben iki de protesto ediyorum burada <gülüyor> izninizle. Çünkü Muratpaşa Mahallesi de bu Antalya'nın bir mahallesi. Oradaki çocuklara da bu belediyenin hizmet verme sorumluluğu var. Tabi. E buradan sesleniyorum İnşallah bu yaz okulunda bize bu desteği verirler. Mutlaka verilecektir. Evet. Yani Çocuklarımız ben, adına istiyoruz e, Tabii bunu. Tabii ki. E, siz bu kadar çocuğu sokaktan topluyorsunuz. E, sokaktan kurtarıyorsunuz. Evet. Topluyorsunuz. Lafı yanlış, evet, yanlış oldu. Kurtarıyorsunuz. E, bir sürü faaliyet içinde onların hem ruhsal hem bedensel bedenken, gelişimleri evet. için e, çalışmalar Ulaşırız. yapıyorsunuz. Herhalde ya bir yanlış anlamı oldu diye. İnşallah. Umarım, e, bu yaz umarım düzelir <gülüyor> evet, bu. Evet inşallah. Evet e, yine kısa bir müzik arası verelim Hı -hı. ondan sonra evet. tekrar kaldığımız yerden devam edelim. İnan korkuyorum sana bağlanmaktan bir adım bile yaklaşmaktan aşkına kul köle olmaktan yandı her yanım Hı -hı. Aşkına kul köle şan olmaktan Yandı her yanım Aşk adına geldim kapına Bırak nızınım gel yanıma Aşka inat ben bir başıma Mecburum kapıldım yoluna Ben senin gözlerindeki Gizemli bakışlarına tutuldum Sen benim düşlerimdeki Son hayalim son umudumsun. Ben aşkın en koyu rengini seviyorum Sen eski günlerindeki Aşkı sevgayı arıyorsun Korkuyorum sana bağlanmazsan Bir adım bile yaklaşmazsan Aşkın en deli haliyle ben Tutmuşum elinden İnan korkuyorum sana bağlanmazsan Bir adım bile yaklaşmazsan Aşkına korku ve şad olmazsan Yanlı her yanım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 bir adım bile yaklaşmaz aşkın en deli haliyle ben tutmuşum elimden inan korkuyorum sana bağlanmazsan bir adım bile yaklaşmaz sana aşkına kovkeleşen o hastanemde her yanım inan korkuyorum sana bağlanmazsan İnan korkuyorum sana bağlanmazsan inan korkuyorum sana bağlanmazsan Yandı her yanım. Korkuyorum sana bağlanmaktan. Bir adım bile yaklaşmaktan. Aşkın en deli haliyle ben tutmuşum elinden. İnan korkuyorum sana bağlanmaktan. Bir adım bile yaklaşmaktan. aşkına akul köle şad olmaktan. Yandı her yanım. Şimdi Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği olarak e, üniversite öğrencilerine burs veriyorsunuz. Onlarla sosyal ilişkiler sağlıyorsunuz. Her türlü sorunlarıyla ilgileniyorsunuz. Kadınlarla ilgili projeleriniz evet. var. E, bunları yapıyorsunuz. Çocuklarla ilgili evet. çalışmalarınız var. Bunları yapıyorsunuz. E, bir erkekler kaldı. Evet. E, <gülüyor> <gülüyor> Demin de söylediğim gibi aileyi bütün olarak ele almak evet. gerekir. Biz geçen yıl var bizim Sayın Alaattin Yüksel'in önerisiyle işte mahallelerde kitaplık, şey, kıraathanelerde kitaplık kurulması önerisini getirmişti. Biz de Konya Altı Şubesi olarak Hurma Kıraathanesinde bir kitaplık oluşturduk. Kıraathanenin sahibi aynı zamanda Hurma'nın muhtarı. Kendisi de çok sağ olsun kolaylık sağladı. Orada kitaplığımızı oluşturduk ama ondan sonra Utrek Kadın Komitesi Antalya'dan 5 kuruluşun temsilcilerini Utrek'e davet etmişti. Onlardan bir tanesi de Konya Altı Şubesi'nin başkanı olarak bendim. Utrek'in ne olduğunu hemen... Utrek Hollanda'da, Utrek Hollanda'nın bir şehri evet. orada oturan Türklerin, Türk kadınların sorunlarına çözmeye çalışan bir dernek Değil. Utrek Komitesi. Ee, oraya gittik Oradaki Biz kendi çalışmalarımızı anlattık on, Oradaki çalışmaları da gözlemledik Erkeklerle iletişim kurmak Onlara ulaşmak biraz daha zor, zor tabii. Biz Mesela kadın kuruluşu olarak verken. zor Ama Hollanda'da da ee, kadınlara yönelik bu eğitim programları arttıkça Kadınlar bilinçlendikçe, bilgilendikçe Hollanda'da erkeklerin kadınlara uyguladığı şiddetin arttığını görmüş ya. <gülüyor> Yani tabii. kadın bilinçlensin evet. şiddete uğramasın evet. derken evet. Şiddet arttığını i̇şte, görmüşler Şimdi erkek tarafı eksik kalınca bu seferinde şiddetin dozu artıyor, evet, artıyor. Kadının bilinçlenmesi tabii erkeği ki. daha da öfkelerdiriyor yani. O nedenle o, o, Hollanda'da şimdi 1-2 e, senedir Erkeklerin de eğitilmesi, erkeklerin de kadın haklarının anlatılması, evet. insan haklarının anlatılması evet. konusunda bir çalışmalar var. Onu gördük orada. Zaten bizim de burada var, öyle bir niyetimiz vardı. Bu kraliçaneye gelen erkeklere biz de eğitim programları yapalım demiştik. Evet. Ee, bunu onu şimdilik başaramadık. Ee, ama bu projenizi sürekli evet bu Utrecht kadın komitesiyle. Birlikte Antalya'da aynı çalışmayı yapabilir miyiz diye araştırma için. Bu da bir ilk olacak belki. İnşallah çok evet. Için. Tabii ki. Evet ilk olacak. Eğer oluşturabilirsek bu projeyi gerçekten amacımıza tam ulaşmış olacağız diye doğru, düşünüyorum. Doğru. Hiçbir evet. ayak eksik, eksik kalmayacak, kalmayacak aile içinde. Evet. evet. Alev Hanım çok gerçekten saygı duyulası Teşekkür işler ederim. yapıyorsunuz. Dernek olarak da siz tamam. bir ay olarak da ben çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için ve bizi bu konularda aydınlattığınız için bizlerin de yapacağı bir sürü şeyler var aslında bu derneklerde her zaman desteğinizi bekliyoruz. Tabii ki, tabii Bugün yaptığınız da bir destektir zaten. <gülüyor> bana bu imkanı vererek derneğimizin çalışmalarını anlattığınızda. Bize işin çok kolay tarafı kalıyor. yani <gülüyor> e, Aktarma kısmı evet, kalıyor. Esas e, emek, yoğunluk, yorucu tarafı evet. sizde. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum çok ben. Teşekkür ederim. E, zaman zaman sizinle yine bir araya geliriz. İnşallah. İnşallah. E, Biz de sizi derneğimize, e, merkezimize bekliyoruz. Geleceğim <gülüyor> ziyaretinize. E, diğer e, yönetim kurulu üyelerinizle çalışmak evet tanışmak için. Çok teşekkür Çok ediyorum. Efendim. Ben görüşmek üzere diyorum. Teşekkür ederim. Herkesin var bir hikayesi Gidenleri var kalanları var Hiç bitmeyen şikayetleri Sönenleri var Yananları var seni gördüm o günden beri Hakkına aşk deyip bağlandım Hem mutluluğu paylaşmaya Hem acılarına ortam Sana ait bütün senin bir özüm Kimseyi görmüyor inancı ki gözüm Asla vazgeçmedim yemin ederim Kasındayım hala verdiğim sözüm aklıma gelince o güzel yüzüm her yanımı kaplıyor tatlı bir üzüm aynı rüzgara vurdu iki yelken aynı salkunda ayrı iki yüzüm. Paylaşmaya En acılarına Orta Sana ait bütün Senin bir özüm Kimseyi görmüyor inancı ki gözüm Asla vazgeçmedim Yemin ederim Arkasındayım Hala verdiğim sözüm Aklıma gelince O güzel üzüm her yanımı kaplıyor tatlı bir hüzün Aynı rüzgara vurdum iki yerken Aynı salkında ayrı iki yüzüm